Ağuzzu bilya him ne şeytanır raji. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. İn alhamdülillahi nahmdu ve nes ta'inuhu ve nes ta'firu ve nesuzzu bilya him in şurur ve meseyata malına. Men yethi lau ve men yudil falahadiyle. Ve işhedu anla ilahi lla Allahu Ve işhedu anna Muhammedan ardhu ve rasulu. Ma bat. Fıin istaqal hadis kitab Allah ve Muhammedin sallallahu ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle bir bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr Zebercet Şerhinde iman kitabında kıble ehlini tekfir etmemek başlığında kalmıştık. Kıble ehliyle kastedilen Müslümanların kıblesini kıble bilen, yani Kâbe'yi kıble edinen kimsedir. Burada kastedilen beş vakit namaz kılan değil. Ehli İslam olan kendisini İslam'a nispet eden, bizim kıblemize yönelen, yani Yahudilikten, Hristiyanlıktan ve diğer bütün batıl dinlerden teberri edip, İslam'a mensup olan kimseler. Ebu Süfyan Talha bin Nafi rahimullah dedi ki, Cabir bin Abdillah radiyallahu anh Mekke'de 6 ayı komşuluk ettim. Ona bir adam size, siz yani sahabeler olarak siz, Kıble ehlinden birini kafir diye isimlendirir miydiniz diye sordu. Cabir radiyallahu anh Allah'a sığınırım dedi. Adam peki müşrik diye isimlendirir miydiniz dedi. Cabir radiyallahu anh hayır dedi. Bu eser Müslim'in şartına göredir. Yani bütün ravileri İmam Müslim'in sayhinde kendilerinin rivayette bulunduğu kimselerdir. Bunu İbne i Zemene'nin Usulü Ebû Ebu Beyt Kasım bin Selam İman kitabında Ebu Yala muceminde esredilmiş zindinde Taberani Mucemlevsatta, İbnül Buhteri Musannefatta Şecere Emali'de Lalqa'i İtikat'ta İsfahani El Hucce fi Beyanül Mahaccede İbn Tahir El Hucce ala Tariikül Mahaccede rivayet etmişlerdir. E, yakın lafızlarla Ebu Süfyan Talha bin Nafi dışında başkaları tarafından da e, benzer şekilde rivayet edilmiştir. Bu rivayet gösteriyor ki Sahabeler kıble ehlinden birini, yani kendisini İslam'a nispet eden, Müslümanların arasında bulunan bir kimseyi ne kafir diye ne müşrik diye isimlendirmezlerdi. Yani işlediği günah sebebiyle veya onun hakkında İslam kadısı tarafından nihai hüküm verilmediği sürece bütün Müslümanlar, yani bidatçisi, faciri, salihi, iyisi, kötüsü hepsi dahil olmak üzere hepsi bizim dinde kardeşlerimizdir. Münafıklar da öyle. E, münafıklar da aynı şekilde. Yani onlar da kafir diye isimlendirilmezler. Müşrik diye isimlendirilmezler. E, kimisinin mesela şirki veya küfrü bulunabilir. E, bunlardan zındık olanları olabilir münafıklar içerisinde. Yani itikadi küfrü olanlar. E, bunlara İslam kadısı e, Hüccet ikame ettiği zaman münafıklar genellikle işte kabul etmiş, tevbe etmiş gözükürler. E, fakat buna rağmen o tevbe ettiğini söylediği şeyden, fiilden, itikattan halen daha devam ettiğine biz şahit olabiliriz. Böyle münafıklar bulunabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında Abdullah bin Ubey bin Selvul'ün durumunda olduğu gibi. Bu, bu kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet edildiği zaman, ee, onların öldürülmesine karşı çıkıyor ve, yani çünkü Tevbe eser ediyorlar, onların öldürülmesine karşı çıkıyor ve e, Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem, diyordu. Bu durum e, İslam hükümlerinin uygulanmadığı veyahutta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Raşid halifelerin e, döneminin sona ermesinden sonra Bidatçı Hatta zındık fırkaların hükümet sahibi olmalarından itibaren, daha sonra bizim zamanımızda olduğu gibi hilafetin tamamen kaldırılmasından sonra biraz daha girit bir hal almıştır. Yani küfür ve şirk fiilleri bazı insanlarda sadır olmakta. Bu kimseler şayet bizim kılıç zoruyla tevbe ettirme gibi gücümüz olsa, bundan iki ihtimalle mukabele etmeleri söz konusu olacak böyle bir durumda. Ya tevbe isar edecekler kılıç zoruyla veyahut da küfürlerinde inat edecekler. Tevbe isar ettikleri takdirde de iki durum söz konusu. Ya samimi bir tevbe edecekler ya da yine münafıkça bir tevbe isaret edecekler. Her halkarda istitabe uygulansa bile, o kimse Tevbe isaretse bile zahiren ona bizim yapacağımız şey Müslüman hükmü vermektir. Yani diğer Müslümanlara gösterilmesi gereken ahlak, hukuk neyse aynı şeyi bunlara da gözetmektir. Sakınacağın şeyler vardır, bunlar ayrı. Bunlar hariç olarak, yani biz ümmetin geneline baktığımız zaman Allah Azze ve Celle, birçok insanı fâsıyla, Salihiyle bu ümmetten kılmıştır, bizim kardeşlerimizden kılmıştır, din kardeşlerimizden. Din kardeşlerimiz olan bu kimselerden kimisi bidat ehlidir. Bidat ehli de kendi arasında kategorilere ayrılır. Sünneti inkar edenler vardır, sünnete saygılı olanlar vardır, sufiler gibi. Bu bidat ehli fırkalar içerisinde de bidat ehlinin önderlerinden olan kimseler vardır, davetçilerinden olan kimseler vardır. Bir de bidat ehlini avam oldukları halde bidat ehlinin karabalığını artıran kimseler vardır. Bunların hepsine muameleler farklı farklıdır. İlk olarak avam dediğimiz Müslümanlar ister salih olsunlar, ister fasık olsunlar. Yani herhangi bir gruba e, aidiyeti olmayan İslam ümmetine nispet olunan kimseler. Biz bunlara şayet bir günah üzerinde görürsek aramızda da hukuk varsa bir bağımız varsa, bir kardeşliğimiz merhabamız, bunun gibi hukukumuz varsa, bizi dinliyorlarsa onların nezdinde adil bir şahit olarak bir itibarımız varsa biz onlara Allah'ın kitabından ayet veya da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan sünnetle e, nasihatimizi yaparız. Sakınırsa sakınır ne alem Sakınmazsa ee, ona göre bir tavır takınılır. Fakat tebliğin elden geldiğince yumuşak yapılması esastır. Yani bu konuda pek çok naslar var. Ee, bu hadiste bahsedilen işte siz kıble ehlinden birini kafir veya müşrik isimlendirir misin, isimlendirir miydiniz diye soru sorulması daha o dönemlerde haricilik itikadının görülmeye başlamaz sebebiyle. Yani böyle bir ihtiyaç hasıl olmuş ki sahabeye bunu soruyorlar ve bundan Allah'a sığınıyor. Cabir radiyaların. Hayır böyle bir şey yok. Bundan Allah'a sığınırız diye. Bu küfür, fısk, bidat gibi münker olan amel ve itikadların yaygınlaşmasından sonra bizim zamanımız da e, meseleye bakacak olursak her halkarda e, Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri aşırılıktan sakındırmış. Yani biz şu an nakledeceğim naslarda Müslümanların geneline yani belli bir bidat fırkasının davetçisi olmayan adam mesela tarikata gider gelir bir tarikatın e, kalabalığını artırır avamdır veya Bidat fırkası cemaatlerin halkasına gider gelir, avamdır. Nurcara gider, Süleymancılar'a gider. Onların avamındandır. Onların davetçilerinden değildir. Bunların hepsini biz avam kategorisinde, yani Müslümanların genel halkı kategorisinde el alırız. Yani kendilerine hüccet ikame edilmeyen, ilim ehli tarafından hüccet ikame edilmeyen, e, bidatinde ısrar etmeyen, fıskında ısrar etmeyen bu gibi kimseler e, geneli hakkında Aşırı davranışlar harcilerin özellikleri, karakterlerinden olmuştur. İlk zamanlarda böyle olmuştur. Son zamanlarda da böyle olmakta. Aşırılık her şekliyle sınırı aşmaktır ve yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle ve Resulü ve Vesselam'ın önüne geçmektir bu. Hucurat Suresinin ilk ayetinde Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işlendir Hakkıyla bilendir buyuruyor Aşırlık ancak kulun kendisine Ve başkasına zulmetmesine Ve Allah'ın kendisine farz kıldığı bazı şeyleri Zayi etmesine yol açtığı için Kötülenmiştir Nitekim bunlar zayi etmezse de Bunlar da aşırlık yapar Aşırlık Amelden kesilme sebebi Allah yolundan alıkoymak insanları dinden nefret ettirmek, İslam'ın müsamaha ve güzelliğini çirkinleştirmek ve bu dinin kapsamlılığını, genişliğini daraltmaktır. Allah Azze ve Celle mesela şu zikredeceğim ayetlerde olduğu gibi aşırılıktan açıkça yasaklamıştır. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere hatta aşmayın ve daha önce sapan şoklarını saptıran ve doğru yoldan uzaklaşan kimselerin heva ve heveslerine uymayın. Maide 77. Ayet Nisa 171. Ayetinde Ey kitab ehli! Dininizde Allah'ın koyduğu hududu tecavüz etmeyin ve Allah'a karşı gerçek olandan başkasını söylemeyin. Hud 112. Ayetinde de Emrolunduğun gibi dost doğru ol, seninle birlikte tevbe doğru olsunlar, aşırı gitmeyin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmuştur. Dinde aşırılıktan sakının. Yine aşırı gidenler helak oldu. Aşırı gidenler helak oldu, aşırı gidenler helak oldu. Bunlar açıkça aşırılığı kötüleyen naslardır. Ee, kolaylaştırmaya, zorluk ve sıkıntıyı kaldırmaya ve yumuşak davranmaya teşvik eden, sertliği kötüleyen, e, yine bu da aşırılığı kötülemeye dahildir. Bu, Rab'da naslar gelmiştir. Hac suresi 78. ayetinde, Üzerinize herhangi bir güçlük yüklememiştir. Yani dinle ilgili olarak üzerinize sıkıntı kılmamıştır. Bakara 185. ayetinde Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Nisa 28. ayetinde Allah sizin sırtınızdaki ağır yükleri hafifletmek istiyor buyurulmuştur. Allah aşırılığı hiçbir şeklini istemez. Zira aşırılık zorluktur. Ne kolaylıktır ne de hafifletmektir. Bundan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam Hoşgörülü haniflik ile gönderildim buyurmuştur. Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu. Yine şüphesiz bu din kolaydır. Onu zorlaştırmaya kalkışan mutlaka yenik düşecektir. O halde doğru olun, yakınlaşın. Bunu Bukhari Ebu Rere radıyallandı'nda rivayet eder. Muhakkak ki Allah refiktir, rıfkı yani yumuşak davranmayı sever. Sertliğe verilmeyen şey yumuşak davranmaya verilmiştir. Bunu Müslim Ayşe Radyalana'dan rivayet eder. Yine Müslim'in Ayşe Radyalana'dan diğer rivayetinde bir şeyde yumuşaklık bulunursa mutlaka onu süsler, bir şeyden de yumuşaklık alınmışsa mutlaka onu lekeler. Müslim'in Cerir Radyalana'dan rivayetinde yumuşak davranmaktan mahrum edilen, iyilikten mahrum edilmiş demektir buyrulur. Ve diğer bir hadiste de Allah bir ev halkının iyiliğini yani hayrını dilerse o ev halkına yumuşak davranışı nasip eder buyruluyor. Orta yol tutmak ve ifrat ile tefrite sapmamanın emredilmesi de yine bu yöndedir. Yani dinde aşırılıktan sakındırma babındandır. İslam diğer dinler arasında vasat olduğu gibi ehl-i sünnet de diğer fırkalar arasında vasattır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Nitekim insanlara şahit olmanız, peygamberin de size şahit olması için sizi orta, vasat bir ümmet kıldık. Bakara 143. Ayet. Şahitlikte sadece adaletli ve vasat, yani orta yolu olana güvenilir. Aşırlık yapana şahitliğine itibar edilmez. İsterse salih bir insan olsun. şahit aşırlık yapıyorsa o kimsenin de şahitliği kabul edilmez. Bu müslüman ümmetin bir özelliğidir. Kim aşırılık yaparsa Yahudilere benzemiş olur. Kim sertlik yaparsa Hristiyanlara benzemiş olur. Gazaba uğramışların yolundan da sapıtanların yolundan da Allah'a sınırız. Nitekim Allah Azze ve Celle her hususta hatta yeme içme konusunda dahi orta yoldan sapmayı yasaklamış ve yeyin için fakat israf etmeyin buyurmuştur. Harcama hususunda da harcadıklar zaman hem israf hem de cimrilik etmeyen, fakat ikisi arasında orta yol tutanlar diyerek müminleri övmüştür Furkan 67. ayetinde. İsrail 29. ayetinde de elini boynuna asıp bağlama, onu büsbütünde açıp yayma. Akselde kötülenmiş olur, pişmanlık duyarsın. İbn Kayyım Rahimullah diyor ki, bütün bunların ölçüsü adalettir. Bu da ifrat ve tefrite düşmeden orta olan almaktır. Dünya ve ahiret iyilikleri bunun üzerine kurulmuştur. Hatta bedenin iyiliği de ancak bunun üzerine kurulmuştur. Zira kişinin bedeninden adalete bağlı bazı alametler eksilir veya sınırı aşarsa sağlığı ve kuvveti de o oranda gider. Uyumak, geceyi uykusuz geçirmek, yemek, içmek, cima etmek, hareket etmek, aç kalmak, yalnız kalmak ve halk arasında karışmak gibi tabii olan fiiller de böyledir. Kınanmış olan iki uç arasında orta yollu olunursa bu adalet olur. Kötülenen bu iki taraftan birine sapılırsa eksiklik olur ve <gülüyor> eksiklikle sonuçlanır. İnsanların en adili olanı bilgi ve fiil olarak meşru kılınan ahlak ve amel sınırlarını gözetendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> cemrelerde yani şeytan taşlamada Büyük taşlar atmaya ruhsat vermemiş ve bunu aşırılık olarak nitelemiştir. Yani halbuki yaptığın şey şeytan taşlamak. Yani insanlar burada sembolik olarak şeytanı taşlıyorlar. İşte şeytana karşı öfkesini belirtmek için büyük, daha büyük taşlar veya kimisi hani terliğini atıyor, şemsiyesini falan atıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinin belirlediği taşların dahi büyük olanını atmayı aşırılık olarak niteliyor. Abdullah bin Amr kendisini ailesinden alıkoyacak şekilde ibadetle uğraşmasına ruhsat vermemiş, sürekli oruç tutmak isteyen, uyumadan ibadet etmek isteyen ve evlenmemek isteyen kimseleri amelde orta yollu olmaya teşvik etmiştir. Sonra da sünnetimden yüz çeviren benden değildir buyurmuş. Ee, i̇badet ve züht konusunda dahi sınırı aşmaya ruhsat vermemiştir. O halde sınırı aşarak Müslümanların kanını, malını ve namusunu helal sayan yahut kötülüğe davet edenin hali nasıl olur? Allah Azze ve Celle, Ey iman edenler, hepiniz topluca barış ve güvenliğe silme, İslam'a girin buyurmuştur Bakara 208. ayetinde. Evet, ee, bu eserde Cabir radıyallahu anh'ın Allah'a sığındığı şey, bugün işte Müslümanlar arasında bu az önce saydığımız İslam'ın müsamahakarlığı, güzel üslubu, yumuşak muamelesi, rıfk ile muamelesi buna dair emirlerini işte dinin kendi aslındaki hoşgörülüğünü hiçe sayan ve kendilerinden başkalarını böyle aşağılay yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti içerisinde kendilerinden başkalarına aşağılık gören yani sırf günahlarından dolayı bazı e, münker fiillerinden dolayı onları Allah'ın rahmetinin dışında sayan e, yani kendi hadleri olmayan konulara giren kimseler e, böyle kıble ehlinden demek ki tekbir etmişler müşrik demişler e, kendilerince bu e, vasıflamaları yapmışlar yani İslam'ın emiri, e, müminlerin emiri, onların kadısı, bunların e, yetki sahipleri dışında e, böyle bir arıza çıkmış da o zamanlarda sahabenin hayatında. Özellikle Cabir Radiyalan'ın e, uzun yaşayan sabilerden olduğu için, geç zamanlara kadar yaşayan sahabelerden olduğu için bu dönemleri görmüştür. E, Harurilerin toplandıklarına şahit olmuştur. Onlardan işte e, bir kimse cehenneme girdikten sonra bir daha oradan çıkamaz diye bu şekilde itikatlar yani haricilere ait itikatlar kendisine çokça sorulmuştur. Yani hayatta kalan ender sahabelerden olmazsa bile Bu sorunun sorulması da bizim için büyük bir rahmet. Yani sahabelerin e, bu gibi aşırılıkla başlayan sapmalarına yani insanların bu tip sapmalarına sahabelerin nasıl tavır koyduğunu, onlardan nasıl beri olduğunu bize bu gibi eserler gösteriyor. Bizim zamanımıza kadar da Maalesef bu yaklaşımlar gelmiş. Ee, yani sahih bir İslam'a tutunan insan ister istemez e, özellikle imam meselesinde iki ayrı ucun saptırmalar arasında kalmış. Ya mürce oluyor, yani günahların, fıskın, münkeratın hiçbir zarar vermediği gibi. Mesela bir şeyin küfür olmadığını söylediğinde sanki o caiz bir şeymiş gibi onu işliyor. Yani küfür değilmiş sonuçta. Yani onun küfür olmaması, kişiyi dinden çıkaran bir küfür olmaması rahatlıkla, gönül rahatlığıyla işleyebileceğin bir şey demek değil. İşte Mürce Taifesi, <gülüyor> Müslümanların tamamı mümindir diyor. Yani iman ve İslam'ın ayrılığını kabul etmiyor. Müslümanların tamamı mümindir, bunların arasında münafık yoktur. İman artmaz, eksilmez. Ameller imandan değildir. Ameller ayrı, iman ayrı diyerek ve böyle bir yol tutmuşlardır. Buna mukabil olarak hariciler de tekfir yolunu, yani imanda artma ve eksilmeyi kabul etmekle beraber eğer bir kimsede şirk varsa, küfür varsa onun iman diye bir şey kalmaz. İmanla şirk bir arada bulunmaz e, tarzında akideler ortaya koymuşlar. Münafıkları tekvir etmişlerdir. Yani mürtet sayma babında. İşte hani siz kafir diye isimlendirir miydiniz diye soruluyor burada. Cavil Radıyallahu anh diyor ki Allah'a sığınırım biz böyle bir şey yapmazdık. Yani ehli kıbleden olan, bizim kıblemize yönelen, ehli İslam'dan olan, bir kimseye biz kafir ismini vermezdik. Müşrik ismini, hayır müşrik ismini de vermezdik. Bugün işte e, harcı fırkaları da e, bu konuda sapmış. Önceki atalarını, yani seleflerini izlemişler. E, i̇lk harcı demek ki Ehli İslam'dan birilerini kafir diye isimlendirmişler. En bariz şeylerden birisi namaz. Namaz kılan bir kimse bunda bir tartışma yok yani ehli İslam'dan eli kıbleden oluşunda herhangi bir problem yok peki namaz kılmayan bizim itikadımız o ki namazı terk etmek küfürdür namazı terk edenlere kafir diyenler haricilerdir namazı terk etmeyi küfür görmeyenler de mürciyelerdir namazın terkini küfür görmeyen mürciyedir Namazı terk edeni, kafir gören ise haricilerdir. Bu ikisi nasıl ayrılır? Bu ikisi şöyle. Fiil ile faili el ayırır. Yani fiil fail birbirinden ayrı şeylerdir. Herhangi bir küfür fiili bir kimseden sadır olunca belli şartlar yerine gelmedikçe belli engeller ortadan kalkmadıkça sahibine o fiilin hükmü verilmez. Eğer Mürted olduğuna hükmedilecekse yani kanının, malının, canının, yani namusunun helal kılınmasını gerektirilecek bir hüküm verilecekse bunu İslam kadısı yapar. Yetki sahibi olan kadı namaz kılmayan birisini, kendisini İslam'a nispet ettiği halde namaz kılmayan birisini tövbeye çağırır kılıç zoruyla. Hatta ilim ehlinin çeşitli nakiller var bu konuda. Sahabeden farklı uygulamalar olduğu için, Ömer radıyallah'tan rivayetleri olduğu için 3 gün hapseder üç gün tevbeye çağırır. Bu üç gün eğer bir kimse namazı kılmamakta ısrar ediyorsa biz kesin olarak anlarız ki bu adamın namazı terk etmesi küfründen kaynaklı. Yani kadı böyle hükmeder artık. Yani ölümü göze ala ala namaz kılmamakta ısrar ediyor bu adam. Bu adam kesinlikle kafirdir. Kadı üç gün. Yani bu bir şeydir. Ee, sahabenin uygulamasında nakledilen bir şey bu üç gün beklemez, işte o anda kılıç zoruyla tevbiye çağırır namaz konusunda. O kadının takdir edeceği bir şey. Yani kadı iştahat eder o konuda. Bu kadının irtidat hakkında verdiği bir hüküm. Böyle bir hüküm verildiği takdirde ne olacak? Onun ölümüne hükmedilecek. Sen onu öldüremedin. Kaçtı adam. Lan namaz kılmayan bu adam, küfrünü bariz bir şekilde ortaya koyduğu kendisini İslam'a nispet etmesine rağmen ortaya koydu. Kadı da hükmü icra etti, hüccetikamesini yaptı, ölümle tehdit etti, cezayla tehdit etti. Ölümü göze ala ala bu adam namaz terkte ısrar ediyor. Yani kafir olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış bu adam. Fakat Semmur'un ölümüne hükmetmişken bir şekilde kaçtı. İşte böyle bir adam mürtettir. Onun Hanımı boş olur o andan itibari. Bak böyle bir andan sonra. Evli ise hanımı boş olur. Varislik hükümleri işlemez. Müslümana ne varis olabilir, ne miras bırakabilir. İşlemez. Müslüman mezarına öldüğü takdirde gömülmez. Yani Müslümanlıkla hiçbir alakası kalmaz böyle bir raddeden sonra. Şimdi kadı yok. Böyle bir... E, şey yok. Yani bizim istitabe'yi uygulayacak organlarımız yok, yetkili makamlarımız yok. Böyle bir durumda nasıl olur? Böyle bir durumda ilim ehli, fakat güvenilen bir ilim ehli. Nasıl güvenilen bir ilim ehli? Mesela burada bu insanlar, bu cemaat bana ilim ehli diye güvenmiş. Misal ben buradaki kardeşlerden herhangi birisine e, bu hüccetikamesini yaparım, tebliğimi yaparım. Tebliğimi yaparım ama benim ölüm tehdidi gibi bir şeyim yok. Yani cezayı yaptırımı uygulayacak bir durumumuz yok. Bu durumda eğer şartların yerine geldiğine, manilerin ortadan kalktığına, o dört şartın yerine gelip, yani cehalet, kasıt, bunun gibi e, şart ve engellerin değerlendirilmesi yap yapıldıktan sonra o kimsenin küfründen dolayı namazı terk ettiğine kanaat ederse, o kimsenin münafık olduğuna ancak bundan sonra hükmederim. Münafık olduğuna hükmedersem ne olur? Belli bir tavır koyarız, e işte ilişkilerimizde dikkat ederiz. Fakat dünya hükümleri bakımından Müslümanlara cari olan işler onun geçerlidir. Yani bu öyle bir münafık bir kafire eman verse onun emanı geçerlidir. Velayet yetkileri vardır evladı üzerinde veya e, hukuki ilişkilerde. Alışverişlerde, e, alışverişinin geçerliliği vardır. Vesaire vesaire. Bu e, dünyevi hükümler, dünyevi hukuk bakımından e, bizim o yetkili otoriterimizin söz konusu olmadığı için bu hükümler aynen caridir. Şimdi bir Ayrıntı zikrettim. Dedim ki güvenilen bir ilim ehli. Ben burada kardeşlerden bahsettim. E dışarıdan birileri bizi tanımaz, görmez veya bizim hakkımızda suizam üzeredir veya bilgisi yoktur veya olumsuz bilgilere sahiptir. Sokaktan bir vatandaş namaz kılmıyor. Dedim ki ben buna, kardeşim Allah böyle emrediyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle emrediyor. İşte namazın terki hakkındaki malumat budur. Ve kılmamakta ısrar ediyor. Ya bana güvenmiyor veyahut da beni güvenilir kabul etse bile işte bu görüşlerden bir görüştür diyor. Çünkü ehli İslam'ın içerisinde Hicri 3. asırdan itibaren büyük ihl de dahil olmak üzere değişik tevillerle bakın tevil cehaletin şeyin da, tekfirin manilerinden birisi değil mi? Başka bir ehlinin İmam Şafi'nin, falan imamın, öbür imamın, öteki imamın, İbn-i Abdilber'in misal veriyorum. Yaptığı teviller sebebiyle diyor ki, kardeşim ben senin ilmine değil, ben İbn-i ilmine daha fazla güveniyorum. Tamam seni de inkar etmiyorum, isterse inkar etsin. O da söz konusu olabilir. Ben İbn-i e daha fazla güveniyorum. Bu konuda o bu delilleri incelemiş, bunların şeyini yapmış, talini yapmış ve namazı terkin büyük küfür olmadığını söylemiştir. Dedi ve namazı terk etti. Buna münafık hükmünü dahi böyle veremiyoruz. Ne hükmünü veriyoruz? Kendi akidesine göre fasık hükmünü veriyoruz. Çünkü kendi akidesine göre de namazın terki fısktır. Yani ehli İslam'dan hiçbir mezhep, hiçbir ekol yoktur ki namazın terki caizdir desin. Büyük günahtır. Namazın terkinin büyük günah olduğunda ittifak var, icma var. Ama bu büyük günah küfür derecesinde midir? Küfür beşik derecesinde midir yoksa bunun altında mıdır? İhtilaf buradadır. Namazın terkini küfür olduğunu söyleyenler arasında da şöyle bir ihtilaf var. Tek bir vakit namazı terk etti mi kafir olur diyen var. Bir de tek bir namazı terk etmekle değil yani terk etmeye alışkanlık haline getirmekle kafir olur diyen var. Şimdi ilmerinin böyle değişik kanaatleri var. Bunların hepsi tekfirin manisi olan tevvil kapsamındadır. Yani e, Nas'larda mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim için sabit olan, bizim inimizde net olan Nas'ı nedir? Kim namazı terk ederse kafir olur. Biz bu hadise böylece iman ederiz ve kendimiz hakkında bundan korkarız. Bize güvenen, tebliğ ettiğimizde bizi tasdik eden e, Müslümanlar hakkında da aynı şekilde davranırız. Ama adam seni zaten sapık görüyor veyautta senin e, kariyerin karşıda şey değil, net değil. Veya senden daha güvenilir bildiği kimselerin katında bu mesele senin anlattığından farklı bir şekilde tevil edilmiş olabilir vesaire vesaire. Çeşitli engelleri olabilir. Bu engeller bulunduğu sürece işte ehli İslam arasında bir kimseye zındık hükmünü biz veremiyoruz. Yani e, kadılık makamının boşalması sebebiyle bizim yapabileceğimiz ilim ehlinin yapabileceği tebliğ, ilmi tebliğden ibarettir. Şayet o ilim ehli muhatabı nezdinde güvenilir ise, e, si sayılan, adil sayılan, işin ehli sayılan bir kimse ise <gülüyor> bu tebliği yaptığında o kimseye bağlayıcı olur ama o kimseyi mürtet kılmaz. İşte ilim şartı yerine gelirse, yani tebliğ edilmekle ilim şartı yerine gelmiş oldu sadece. halle olmadı. Sadece ilim şartı. İkincisi kasıt. İrade ve kasıt şartı. Burada kasıtlı olarak mı terk ediyor? Kasıtsız bir şekilde mi terk ediyor? Bu şeyle alakalı. Yani kassız nasıl olur? Bilinç dışı. Mesela şuuru kayıptır aklı başında değildir vesaire bunun gibi kastı aşan durumlar söz konusu olabilir. Üçüncü bir şey tevil bulunmaması. E burada tevil var. Az önce örneğini verdiğimiz hususta tevil var. O zaman ehli İslam içerisinde nifakına, zındıklığına hükmedebilmemizin bir manisi o zaman bu. Bunların değerlendirilmesi lazım. Bu sebeple yani işte eee tekfire, nifaka, bidate, fasıka Kimin fazlık olduğuna, kimin bidatçı olduğuna, kimin kafir olduğuna bunlara hükmedecek kişi ya bir kadıdır, onun hükmü farklı şekillerdedir, o yaptırma da sahiptir veyahut da ilim sahibi birisidir. Başkalarının bu meselelerde konuşması yersizdir. E, muayyen şahıslara hükmetmeye kalkması yersizdir. Başkaları ne yapar o halde? E, Avamdan olan Müslüman, yani Kur'an ve sünnetin e, muhatabı olan Müslüman, bu nasları gördüğü zaman kendisi hakkında korkar. Yani ben namazı terk edersem Allah korusun kafir veya müşrik olurum diyerek bu naslara itikade ediyorsa kendisi hakkında böyle korkmalı. Ama başkaları hakkında işte sen namazı terk ediyorsun. Valla sen kafirsin. Sen müşriksin. bunları demekten Müslümanın sakınması lazım. Cabir radıyallahu anh'ın burada söylediği şey de bununla ilgili bir sapmaya uyarı. Yani sahabenin Hayatta olduğu bir dönemde henüz başlayan e, bir sapmaya karşı uyarı. Burada biz ifadesi, siz ifadesi yani sahabeleri kastediyor. Soran kişi tabiinden siz derken sahabeleri kastediyor. Burada sahabenin icmağını da e, işar ettiriyor bize. Yani biz e, ehli kıbleden bir kimseyi kafir diye isimlendirmezdik. Bunun manası şu değil. Bir, yani bir kimse ehli kıbleden olduktan sonra Müslüman olduktan sonra asla İslam'dan çıkmaz değil. Kafir diye isimlendireceğimiz kişi kim? Mürted olan kimse. Kadının, İslam kadısının hükmedip de <gülüyor> e, nihai hükmünü verdiği kimse. veyahutta da ilim ehlinin falanca kimse falanca bidat ehli, zındıktır dediğinde biz onu kafir bir münafık yani mücerred kafir değil de münafık, kafir bir münafık e, şeklinde niteleriz. Eğer maniler ortadan kalkmış ve şartlar yerine gelmişse dediğimiz gibi bunu da değerlendirecek olan ilim ehlidir. O halde e, bu konuda nefslerimizi sakındırmalıyız ki e, yani sahabenin teberri ettiği kimselerden olmayalım. Zaman zaman e, hepimizde bu tip sıkıntılar baş gösterebilir. Yani e, delillerden gaflet ettiğin anda ee, bir boşboğazlık ettiğim bir anda yanlış bir şey söyleyebilirsin. Yanlış bir şey konuşabilirsin. Ee, hepimizin başına gelebilir bu. Bu bizim genel halimiz olamaz. Yani biz yanlıştan dönen kimseler olmalıyız. Her Ademoğlu hata edicidir. Hadiste buyrulduğu gibi. Hata edenlerin en hayırları da tevbe edenlerdir. Yani biz e, aynı bir kaza bağlı gibi diğer bir hadiste i̇bn Abbas'a Abbas'ın gelen rivayette olduğu gibi yani Müslüman mümin kimse bir kazaya bağlı gibi işte bazen işte sınırın dışına çıkar ama o kazık onu engeller tekrar sınırın içine girer günahlarla hatalarla biz yüz yüze kaldığımız zaman karşı karşıya kaldığımız zaman bundan büyüklenmememiz lazım Allah korusun Huzeyfe radiallahunun dediği gibi mesela münafık teb etmez diyor istiğfar etmez Allah'tan bağışlanma dilemez. Yani kendini hep haklı görür. Hep en doğrusunu e, yaptığını düşünür. Bizim nefslerimizde böyle bir şeyin yer etmemesi lazım. Bundan Allah'a sığınmamız lazım. E, aksi halde mesela ya Allah Azze ve Celle'nin hukukuna tecavüz etmiş oluruz ya beşerin hukukuna tecavüz etmiş oluruz. Her ikisi de büyük vartalar. Mesela Allah Azze ve Celle'nin yani bu mütevatirdir. E, kul hakkıyla huzuruma gelmeyin dediği, yani kul hakkını Allah Azze ve Celle bağışlamayacak. Şimdi sen kul haklarına girersen bir şekilde Allah'a tevbe etmenle ondan kurtulamıyorsun. Mesela Allah'ın hakkını, Allah'ın hududunu, O'nun hukukunu çiğnediğin zaman tevbe ve istiğfarla, işte O'na kefaret olacak amellerle bundan kurtulabilirsin. Allah bu kapıyı açmıştır. Ama kul hakkına tecavüzde kalp kırmada, uzaklaştırmada, nefret ettirmede, bunun gibi şeylerde o kulla helalleşmen gerekir. Bunu bırakırsan, ahirete bırakırsan, Allah azze ve celle dilerse o kulla seni baş göz edip razı ettirir veya ettirmez. Yani böyle bir garanti yok. Ki o hal herkesin, hepimizin, mesela bize edilmiş olabilir, Size zulmedildiğini düşünün ve o hakla Allah'ın huzuruna çıktınız. Öyle bir haldesiniz ki inceden ince hesaba çekildik. İnceden ince hesaba çekildiğin o anda en ufak bir hayra dahi o kadar muhtaç olacaksın ki, yani karşında ateş var, bir tarafta cennet var. Senin Belki o ateşten kurtulman, o senin nokta kadar gördüğün, sana zulmedilen bir hakkı bağışlamamana bağlı. O hakkı alacaksın ki, onun, senin günahın ona verilecek, onun sevabı sana verilecek bir şekilde. Bu böyle telafi edilecek ancak böyle kurtulacaksın. Sen öyle bir haldesin. Sakın bir kimse sizden böyle bir dava ile davacı olmasın. Yani orada hiç kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Yani baba evladını tanımaz diyor ya ayette. Kişi en yakın dostunu tanımaz öyle bir günde. Yani bu haklarda herkes kendi derdindedir. Peygamberler bile nefsi nefsi diyecek diyor. Yani ben kendi nefsime kurtarmanın peşindeyim. Bu sebeple e, biz ne Allah Azze ve Celle'nin hakları hususunda ne Beşer'in hakları hususunda en ufak bir e, tecavüzden yani hatta aşmaktan, aşırılıktan sakınmamız lazım. E, bizim kardeşlerimizle işte zaman zaman işte hakkını helal et diyerek helalleşmemiz de e, bu gibi ile yaptığımız şeylerin telafisi içindir. Yoksa senin bile bile yaptığın bir hukuksuzluk varsa, mesela bir kardeşin hakkında, onun kıyabında bir yanlış yaptın. Onun hakkı sana geçti. Bunu sen biliyorsun ama o bilmiyor. Diyorsun ki hakkını helal et, o da helal ettim diyor. Ama hangi hukuksuzluktan helallik istediniz sen biliyorsun o kardeşim bilmiyor. O da helal ettim diyor. Bundan kurtulacak mı sanıyorsun? Ya ben senin işte kıybetini yapmıştım demedin. Veya ben senin falanca malını haksız olarak senin haberin olmadan falan şekilde kullandım. Senin iznin olmadan şöyle bir tasarrufta bulundum vesaire vesaire. Böyle demeden helalleşiyorsun. Bu Böyle bir helalleşme samimi bir helalleşme değil. Yarın ahirette e, senin karşına çıkar. Yani o ince deninceye hesaba çekilmede insanların kaybedeceği noktalardan birisidir. Bizim helallik istememiz, birbirimizden helallik istememiz farkında olmadan ey kardeşim sana bir yanlış yapmışsam yani benim de bilmediğim, senin de bilmediğim bir hatadan dolayı bir yanlışım varsa hakkını helal et. O da der ki helal olsun. Yani Müslümanlar birbirine böyle helal etmeli, öbür tarafa bırakmamalı. Ama bilinen bir şey, bilinen bir kusur var, bilinen bir hukuksuzluk var, bu ayrı. Yani bunların e, telafi edilmesi lazım. Yoksa öbür tarafta huzurumuza çıkarsa hiç kimse, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz orada. E, Allah Azze ve Celle'nin de kullarına nasıl muamele edeceğini Kimse bilemez. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ben bile bana e, yarın nasıl muamele edileceğini bilemem diyor. E, yani kendisinin bile durumunun böyle olduğunu bildiriyor ki kullar bundan, diğer kullar bundan daha fazla sakınsın. Yani Allah Azze ve Celle'nin alemlere rahmet olarak gönderdiği kişi böyle diyor. Bu konuda hiçbirimiz kendimizi temize çekemeyiz. Evet. Diğer bir baş başlı İslam İzzet'tir. Tarık bin Şihab radıyallahu anh'ten Ömer radıyallahu yanında Ebu Ubeyde bin El Cerrah Radyalant'e bulunduğu halde Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir nehre geldiklerinde Ömer Radyalant devesinden indi ve ayakkabılarını çıkarıp boynuna astı. Sonra da devesinin dizgininden tutarak suya girdi. Bunu gören Ebu Ubeyde Radyalant dedi ki, ey müminlerin emiri demek ki o sırada müminlerin halifesi yani müminlerin halifesi bütün İslam aleminin en büyük makamdaki kişi. E, ayaklarını çıkarıyor, boynuna asıyor, o şekilde suya giriyor. Bunu görünce şaşırıyor Ebu Bey de olan. Böyle mi yapıyorsun? Ayakkabılarını çıkarıp boynuna astın ve devenin dizgininden tutup suya daldın. Bu memleketin halkının seninle bu şekilde karşılaşmaları hoşuma gitmez. Yani e, bu memleketin halkı senin kadri kıymetini sen müminlerin emirisin. Öyle bir makamdasın ki yani müminleri temsil ediyorsun. Halkın nezdinde yani bir e, istihfaf sebebidir. hafalma sebebidir. O zaman Ömer Radyo'ya dedi ki, vah! Eğer bunu Ebu Ubeyde'den bir başkası söylemiş olsaydı, onu Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ümmetine ibret dersi kılardım. Biz yeryüzünün en zelil kavmiydik. Allah Teala bizi İslam ile aziz kıldı. Eğer biz onun Bizi aziz kıldığı İslam'dan başka bir izzet talep edersek Allah Teala tekrar bizi zelil eder. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yani e, Ravileri Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde hüccet getirmiş Ravilerdir. Hakim Ebu Naim Hilye'de, i̇bn Mübarek Züht'te, Sadam bin Nasır hadis tüzünde, Hennat zühdde, Ebu Davud zühdde, İbnebi Şeybe, Nehamili emalisinde Behaikşu Abul İman'da rivayet etmişler Elbande Es-Saiha'da taric etmiştir Burada e, Ömer Önemli bir şeye dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle bizleri İslam ile aziz kılmıştır Yani izzeti nefisten ziyade Yani kişinin nefsi için izzetinden ziyade İslam ile izzet bulmaları Yani Allah'ın bir kimseyi Müslümanlardan kılması izzet olarak yeter bu izzeti başka şeylerde aramaktan da bir mendir. Yani sen işte lüks arabalarda, lüks binalarda, işte konforlu ortamlarda, ihtişamlı, gösterişli koltuklarda, bunlarda değil. İzzet, Müslümanların en ayak takımı sayılan bir kimsesi dahi olsa, kafirlerin en ihtişamlı, en konforlu, en ileri makamlarındaki Büyüklerinden daha üstündür. Niye? Allah onu İslam'la aziz kılmıştır çünkü. Onların bütün deptebeleri, şaşalar ayaklar altındadır. Kölelerin de ayaklarının altındadır. Müslüman kölelerin de ayaklarının altındadır. Burada İslam'ın izzetini isaretmeye teşvik ediyor Ömer Radyalan ve başka şeylerde izzet aranmasını kınıyor. Müslüman'ın böyle bir duyguya sahip olması lazım. Kafirler karşısında kendisini küçük düşürmemesi lazım. Kafirler, yani Yahudiler, Hristiyanlar, bunun gibi veya diğer gayrimüslim, ateist fırkalar gibi kimseler. Bunların karşısında kendisini asla küçük düşürmez. Yani onlara karşı küçük düşürmemesi, komplekse girmemesi, kendisinde bir aşağılık hissetmemesi, İslam ile aziz olmasıdır. Bu sebeple zımmiler, Müslümanlarla beraber yaşayan yani Müslümanlara vergi vererek Müslüman topraklarında, Müslümanların güvencesi altında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar. Bunlara adaletsizlik yapılması yasaklanırken, hukuksuzluk yapılması, kötü davranılması hep bunlar yasaklanıyor. zulm edilmesi yasaklanıyor. Ama yolda karşılaştığın zaman selama sen başlama. Neden? İslam'ın izzeti için. Karşıdaki ne kadar iyi hasletlere sahip bir Hristiyan, ne kadar güzel insan hasletlere sahip bir Yahudi olsa bile, sana karşı güzel davranan bir Yahudi bile olsa, Yahudi ise Hristiyansa onu aşağıla. Aşağıla derken, işte şerefsiz, alçalık, böyle diyerek değil. Selama sen başlama. Hatta Yahudiler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Es-Sama aleyke ölüm üzerine olsun dediklerinde bile Ayşe Radiyallahu anh'a da Allah'ın laneti de sizin üzeriniz olsun ey maymunların, domuzların kardeşleri diyerek arkasını getiriyor. Sakın diyoruz zulüm etme, Böyle söyleme. Sen benim ne dediğimi duymadın mı? Onlar ne de duymadın mı? diyor Ayşe Radiyallahu anh'a. Ölüm senin üzerine olsun dediler Ey Allah'ın Resulü. Duymadın bunu. Peki sen benim ne dediğimi duymadın mı? Ben de ve aleyküm dedim. Yani onlar ölüm üzerine olsun dedi. Ben de ve aleyküm asıl sizin üzeriniz olsun dedim bu yeter Ayşe radiyallahu anh'ın ekleme olarak söylediklerini ise aşırılık taşkınlık olarak niteliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yani demek ki buna hakkın yok zulmetme hakkın yok sana beddo ediyor ölüm üzerine olsun diyor sen ve aleyküm diyerek işte Müslümanın ahlakı bu kafir bu zimmi bir kafir peki ehli İslam'dan olana nasıl olmalı Yani fasıklarını düşünün ehli i İslam'ın. Bidatçilerden bahsetmiyoruz. Çünkü bidatçilere has deliller geldiği için, yani bidatin önderi olan e, İslam'ın akidesini, amelini bozmaya yönelik e, bilinçli bir şekilde hareket eden, dinin temel dinamiklerini tahrif eden, Bunlardan olduğu netleşen kimselere gelince bunlara selam verilmesi yasaklanıyor. Selam verdiklerinde almalı, al, alınması yasaklanıyor. Bunların aşağılanması emrediliyor. Aşağılanmaları onlara işte hakaretler, beddualar etmek değil. Onları mahrum etmek. Yani Ayşe radıyallahu anha'nın yaptığı gibi bir aşağılama değil kastedilen. İşte lanetlikler, maymunlar, domuzlar... Bu değil yani. Evet, Bidadeli'nin bazısı... Çok daha beter şeyleri hak eder. Yani aşağılıktırlar. Hakaret edilmeyi... E, hak ederler. Fakat bunu... Onları mahrum etmek, selamlarını almamak... Yüzlerine bakmamak, meclislerine katılmamak... Bir şey sorduklarında cevap vermemek... Cenazelerine iştirak etmemek... Yani diğer Müslümanlarla aynı hakları onlara göstermemek suretiyle. Her bir tavrında belli sebepleri vardır. Mesela Bidat'ın davetçilerindendir. Bunlar aşağılanır, reddiyeler verilir. E, yaptıkları cürme göre, Müslümanlara umumi olarak verdikleri zarara göre hakaret bile edilebilir bunlara. İlim ehli bunun için e, gereken şeyleri yapmışlardır. Yani bunların takdirinde zaten ilmehli reddiyelerinde veya başka tür muamellerinde gösteriyorlar. Selefin bu konuda yaptıklarına baktığınız zaman mesela uyuz demeleri, Ebu Hanife hakkında uyuz demeleri uyuz geldi sakının bundan hadi gidelim bunun gibi tavırlar koymaları o kimselerin ümmete verebilecekleri hasarın, zararın büyüklüğü oranında onları aşağılamak için ilmenin yaptıkları muamelelerden biriz. Ama onlar tutup da muhatap alınmaz. Evet, bunlar da İslam'ın izzetine dahil olan şeyler. Yani fasıklarla bidatçiler de hiçbir zaman aynı konumda değil. E, fasık dediğimiz kişi işlediği günah hakkında bilgi, ilim, delil ulaşmış olmasına rağmen ona muhalefet eden kimsedir fasık. En yani büyük günahları açıktan işleyen kimse. Bir kimse bir şeyi, bir fiilin günah olduğunu sen biliyorsun, delilleriyle sen biliyorsun ama o bilmiyor. Onun günah olduğunu bile bilmiyor. Sen onu fasık diye bu sebeple nitelleyemezsin. O cahil konumundadır. Herkes tarafından eşit seviyede bilinen bazı günahlar vardır. İşte hırsızlık gibi, zina gibi, içki içmek gibi. Bunu herkes bilir. Bu fiilleri aleni olarak işleyen kimsenin fısk olduğunu herkes takdir eder. Yani bunun için illa ilmehl olmaya gerek yok. Ama bazı kapalı meseleler vardır ki bir fiilin fısk olduğu delillerle bilinir ve bu delilleri herkes bilmez. O fiilin fısk olduğunu herkes bilmez. Sen biliyorsundur, karşıdaki bilmiyordur senin bildiğin şey sebebiyle karşıdakini sen itam edemiyorsun ona kötü muamelede bulunamıyorsun mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir tavrı var bir tanesi Necran'dan geliyor parmağında yüzük var altın yüzük bilmiyor bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen sert bir muamele yapıyor ona selamını almıyor tavır yapıyor yani bu hükmü bilmeyen kişi olmasına rağmen böyle yapıyor. Ama o kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuda kimseler değiliz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir tavır koyuncaya kadar sahabeden hiç kimse bilmeyen kimseye bir tavır koyuyor. Değil. Yani e, ferdi davranışlarla e, lider pozisyonda olan kimselerin koyacağı tavırları da birbirinden iyi ayırmak lazım. Yani kime ne tavır konulacak? Mesela Allah Resulü Aleyhissatü vesselam bazı tavır koydu diye sabiler bundan dolayı koyuyor. Allah Resulü Aleyhissatü vesselam'ın dışında yani onun vefatından sonra da sabilerden ilim ehli olanlar tavır koymuşlardır. Yani kime ne tavır konulacağını onlar takdir etmişler. ilim sahipleri bu tavırları koymuşlardır. Yoksa şöyle bir şey düşünün. Bir Bedevi yani sahabilerden olan bir bedevi geliyor Medine'ye. Medine'de de ilim sahibi olan kimseler var. Ya da biraz daha bariz bir örnek vereyim, yaşanmış bir örnek vereyim. İbn Mesud radiyallan alim sahabilerden. Bunda şüphe yok. Yani Medine'nin yedi fakhinden birisi. Sahabeden birisi, ilim sahibi olmayan sahabilerden birisi İbn Mesud radiyallan çıkışıyor, tavır koyuyor. Ne için? Paçası uzun diye, elbisesinin eteği uzun diye. Buna Ömer Radyalan şahit olunca o kimseyi kamçılıyor. Alimlerinize siz böyle mi davranıyorsunuz diye. Yani ilim sahibi olmayanların mesela Bedevilerin hadari olanlara böyle bir tavır koyduğunu düşünün. Yani bu kabul edilebilir mi? Bir şey Bedevi biliyor, ilim ehli bilmiyor. Bundan dolayı işte tavır uyguluyor. Yani bunlar ters şeylerdir. Bu sebeple tavırın konulmasında da ölçülere dikkat etmek lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavır koyunca kadar bilmeyene karşı diğerleri koymamıştır. Bilenle bilmeyen her zaman farkı vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle bir makamda ki tavır koymasından dolayı illaki ona müracaat edilecek, doğru öğrenilecek. Başka bir yol yoktur. Öyle bir konudayken bu tavır koyuyor. Yani meselelere hiçbir zaman bizim dar bakmamamız lazım. E, maksatları, genişliği, yani e, herhangi bir olayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrını örnek alacaksak, öyle bir konum bizde olmalı ki e, o tavrı koyabilelim. Yani aynı şartların oluştuğu takdir edilmeli. O zaman böyle bir tavrı koyarsın. Yani mücerret olarak bir hadis işte direkt böyle... E, işte Huzeyfe radıyallahu an birisine tutuyor, e, gümüş bir kabı fırlatıyor. O sahabe, alim sahabilerden bulunduğu ortamda bir yeri var. Onun konumda olmayan başka birisi aynı şeyi yapsın, döverler adamı. Huzeyfe radıyallahu bunu yapabilirler mi? O konumu, bulunduğu konum böyle bir şeyden onu engelliyor. Yani insanlara tavır koyarken, e, evet tavrı hakkımız vardır. Yani eğer Allah'ın ve Resulünün hakları çiğneniyorsa, hukuku çiğneniyorsa, burada her Müslümanın koyacağı belli tavırlar vardır ama bunların yerli yerinde olmasını takdir etmek lazım. Yani bunlar rastgele konulacak tavırlar değil. Hepsi ilim üzere olmalı. Kendi konumumuzu da bilmeliyiz, karşıdakinin konumunu da bilmeliyiz. Hele hele bilmediğin bir şeyden dolayı, sen bir şey bilmezken birisi sana... Mesela e, bir tanesi vardı, bu cemaati terk etti, cumaları falan terk etti. Biz adama gidiyoruz, e, niye terk ettin? İşte orada şöyle şöyle münkerler var, haberimiz bile yok. Belki de senin münker gördüğün şey münker değil esasında. Ve bunu ilim eline karşı koyuyor bu tavrı. Yani karşıdakin haberi yok, tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış derler ya, buna benzer bir tavır şekli olmamalı. Koyacağın tavır, yani hepimizin değişik yakınlarımızla, akrabalarımızla, diğer Müslümanlarla ilişkilerimiz var. Akrabana gelip gitmiyorsun. Ama neden dolayı gelip gitmiyorsun, o bilmiyor. O bilmediği zaman ne oluyor? Seni fasık konumunda görecek. Neden fasık konumunda görecek? Çünkü Sıla-i Rahmi ihmal etti bu. Akrabaları, anne baba hakkını, işte akraba hakkını tanımıyor. Sen böyle bir konuma düşmüş olursun. Ama onlar bilse ki, kardeşim senin evinde böyle bir münker var, ben bu yüzden ben sana gelmiyorum, ya bu münkeri değiştir, her şey güllük güllü, olsun, bundan tövbe et, aynen bu ilişkilere devam edelim. Veyahut da ben senin evinden, kabından içeri girmeyeceğim. Bu eğer böyle bir etki bırakacak bir konumdaysan senin ilişkilerin, yani vela dediğimiz şey gerçekleşmişse bera uygulamaya hakkın olur. Aranda hiçbir velanın olmadığı kimseye berayı uygulayamazsın. Uygulasan da kendince bir bera olur. Bunu ancak bidat eline yaparsın. Bidat eline mutlaka yapmalısın. Yani adamın bidati varsa o bidatin sana ve başka Müslümanlara etki etmemesi için Ondan alakayı kesersin. Hüccet beyan etmenin sebebini açıklaman bunlar bile gerek yoktur. Ama fısk gibi sebeplerden dolayı, belki karşıdakinin bilmediği şeylerden dolayı, belki adam fasık bile olduğunu bilmiyor, bilmediği bir hatanın içerisinde, sen o bilmediği hatadan dolayı tavrını koydun, bir daha ne selamını alıyorsun, ne konuşuyorsun, ne ediyorsun, burada zulmetmiş olursun. Ve karşı taraftan da ithama sebebiyet verirsin. Burada fasık sen olursun. Niye? Çünkü sen akrabalık bağını koparmış olursun. Karşıdaki çünkü sebebini bilmiyor. Ona hüccet e, beyan edilmemiş. Ama beyan ettin. Kardeşim aleyhisselamlık yapmıyorsunuz. Veya evinde şöyle şöyle münkerler var. Müzik dinliyorsun aleni bir şekilde. Sen bunlar yaptığın sürece... Ben seninle evine gelmeyeceğim. Öbür türlü biz her halükarda akrabayız, kardeşiz. Senin bir ihtiyacın olursa ben bunu karşılarım ama evine gelmem. Bu münkerde bulunduğun sürece ben sana işte belli bir tavrım olacak. Bunu yaptın, bundan dolayı bir tavır uyguladın, bu övülür. Yani bu vela ve bera'nın gereğidir. O kimsenin de belki dönmesine Vesile olur ki bizim gayemiz de budur. Yani badıldı olan bir kardeşimizin hatasından dönmesini sağlamak. Bunun için kendimizi karşıdakinin de yerine koymamız lazım bazen. Yani bize yapılmasını istemediğimiz şeyi başka bir Müslüman kardeşimize de yapmamamız lazım. Bu imanın gereklerinden. Bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak başka bir Müslüman'a da böyle muamele etmemiz lazım. Sen de e, fıskın olabilir, sen de hataların olabilir. Senin hatalarına, diğer Müslümanların nasıl davranmasını, nasıl uyarılmayı istiyorsun, bir nefsine sor. Bana böyle böyle davranılırsa, benim bu hatamın, ben bile belki farkında değilim. Kimse bana bu hatam hakkında hiçbir şey söylemeden alakasını kesse, evet üzerime bir şey düşer ama ben bunu yapmadım. Ben belki karşıdakini fasık görüyorum. Çünkü akrabalık bağını kopardı benden. Sebebi bilmiyorum çünkü neden şey oldu. Bağını benden neden kopardı bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? Karşıdakini fasık göreceğim değil mi? Çünkü büyük bir emir akrabalık bağları bunu gözetmek. Bunu kopardı. Ben de bu sefer bundan dolayı tavır koyuyorum. Akrabalık bağlarını kopardığı için ben de onunla görüşmüyorum. İşte sebepler gizlenirse e, bunun gibi sakıncaları var. Allah izin verirse bir sonraki derste vesvese ve iman konusunu işleyeceğiz. Ee, i̇man kitabı devam edecek. Evet, İslam'ın izzeti e, bizim asla nefsimizin izzet sebebi olmamalı bu başlıkla ilgili olarak. Yani bizim nefslerimiz aziz değildir. Ee, nefslerimiz zelildir. Nefslerimiz kötülüğü emreder. Allah Azze ve Celle'nin hidayet ettiği dışında e, hepimiz sapığız, Kutsalist'e geçtiği gibi. Allah'ın hidayet ettiği dışında hepiniz sapıklarsınız diyor. Bu sebeple biz kendi nefslerimizi temize çekmeyiz. Allah bizi İslam'la, delillerle, kitap ve sünnetle ne kadar hidayet etmiş, ne kadarına biz e, ittiba edip intibak sağlamışsak o kadar izzetteyiz demektir. Bu Allah'tan gelen bir izzettir, nefsimizden olan bir şey değil. Allah yardımcımız olsun. ve bihamdik ve eşhedü en ve estağfiruke ve